Sahih Müslim'de Süleyman bin Yezyt'ten o da babasından şöyle rivayet ediyor. Maiz bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelerek beni temizle deyince peygamberese tems şöyle buyurdu. Ne oluyor sana? Git Allah'a istiğfar ve tövbe et. Süleyman babası der ki yani Yezid, Maiz geri döndü ancak fazla uzaklaşmadan tekrar gelip Ey Allah'ın Resulü beni temizle dedi. Peygamber sayesinde ona yine aynı şeyi söyledi. Aynı sözünü dördüncü defa tekrarlayınca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ben seni neden dolayı temizleyeyim?'' diye sordu. Maiz ''Zinadan'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bunun delili var mıdır?'' diye sordu. Onun deli olmadığı söylendi. Bir başka rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlarına haber göndererek ''Sizler onun ha aklı hakkında olumsuz bir tarafın olduğunu biliyor musunuz? Onda hiç böyle bir şey gördünüz mü?'' diye sordurmuş. Onlar da bizler onun akılca en iyilerimizden olduğundan başkasını bilmiyoruz diye cevap vermişlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sefer acaba şarap mı içti diye sordu. Bu sözler üzerine birisi kalkıp onun nefesini kokladı ancak şarap kokusu almadı. Bu sefer Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, gerçekten zinam ettin diye sorunca maiz evet diye cevap verdi. i̇bn Abbas'ın olayla ilgili rivayetinde de şu vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam maize şöyle dedi. Yok canım belki sadece öpmüş yahut göz kırpmış ya da bakmışsındır. Maiz hayır deyince peygamberi zatı emir vererek recm edildi. Öldürüldü mü yani? Evet. Eslemli'nin olayında ise Peygamberi zatı ona şöyle sorar. Sen zinanın ne olduğunu biliyor musun? Eslemli, evet ben o kadından erkek kendi hanımına helal olarak ne yapıyorsa ben de haram olarak ona aynı şeyi yaptım dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şer'i hükmü infaz etmeden önce ikrarda bulunan kişinin ikrarının sıhhatinden emin olmaya çalıştığını görürüz bu rivayette. İkrar ise bilindiği gibi delillerin başı ve en kuvvetli olanıdır. Yani bizzat kendisinin itiraf etmesi. Onun dışında kalan diğer bütün deliller kuvvet itibariyle ondan sonra gelir. Buna rağmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikrarda bulunan kişinin şer'i bakımdan zinadan ne kastedildiğini bilip bilmediğinden emin olmak istiyor. Onun bu işi bildiğine yahut yanılmadığına kesin olarak karar vermek amacında soruyor. Nitekim e, aklının yerinde olup olmadığından ve ikrarda bulunduğu zaman ikrar edip itiraf ettiğinin ne olduğunu bilip aklının başında bulunup bulunmadığından, aklında sürekli ya da geçici bir, herhangi bir arızanın bulunma şahibesinin olup olmadığından emin olmak istemiştir. Çeşitli yani e, hüküm konusunda... E, Hulefa-i Raşli'nden de çeşitli rivayetler vardır. Aslında bu rivayetler aynı zamanda cehaletinde mazeret olduğunu gösteren rivayetlerdir. Raşli halifelerin ilki, yani Ebu Bekir radıyallahu anh, halifelik süresi boyunca Arap yarımadasından Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin sürülmesi, yarımadan dışına çıkarılması gerektiğine dair hükmü bilmiyordu. Allah ondan razı olsun, vefat ettiğinde bile Ebubekir radıyallahu anh'ın vefat ettiğinde bile onları Arap Yarımadası'nda bırakıyor ve onlara ilişmiyordu. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh da halifeliğinin birkaç senesinde aynı şekilde ona tabi oldu. Ne zamanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konu hakkındaki emri kendisine ulaştı, o zaman onları Arap Yarımadası'ndan sürdü ve o tarihten itibaren Müslümanlar Arap Yarımadası'nda iki dinin bir arada olamayacak konusunda icma ettiler. Bu uygulamayla ilgili olarak Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da Ömer radıyallahu anh'ın da Allah'a asi olmadıkları konusunda tek bir kimse bile ihtilaf etmiş değildir. Yine Ebu Bekir e Sıddık radıyallahu an büyük annenin yani ninenin mirastan payının ne kadar olduğunu bilmiyordu. Ona bunu Muhammed bin Mesleme ve Muğire bin Şube e, ilgili hadisi rivayet ederek öğrettiler. Ebu Bekir radıyallahu anh müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kefeninin kaç parça olduğunu da Sormuştu. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh, mürtetlerin kadınlarını esir almıştı. Ancak Ömer radıyallahu anh, halifeliğe geçince, kendisi ve onunla birlikte bulunan diğer sahibeler bunun caiz olmadığı görüşünde karar kıldılar. O andan itibaren, mürtedin hanımının esir alınamayacağı görüş üzerinde icma edildi. Fakat hiçbir kimse, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu uygulaması sebebiyle günahkar olduğunu ileri sürmemiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh de Kelale ayetini, Anlama hususunda güçlük çekmiş. Defalarca Kelale e, ölüp de mirasçısı kalmayan kimsenin mirasının ne olacağı. Yani zeviler Erhan'dan mirasçısı kalmayan kimsenin e, malının ne olacağıyla ilgili mesele. Defalarca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin anlamıyla ilgili olarak soru sormuş. Sonra da Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok fazla soru sorması sebebiyle Ömer radiyallahu anha azarlamış. Ve bu ayeti anlayamayacağını söylemişti. Yine Ömer bin Hattab radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği haberini alınca şöyle dedi. Allah'a yemin ederim Resulullah ölmedi. O bizim sonucumuz olarak hayatta kalınca kadar da ölmeyecektir. Yahut da buna benzer bir söz söylemişti. Sonunda onun önünde muhakkak sen de öleceksin ve onlar da öleceklerdir ayeti okununca kılıcı elinden düşürmüş, kendisi de yere yıkılmış ve şöyle demişti. Allah'a yemin ederim sanki bu ayet şimdiye kadar hiç okumamış gibi olmuştum. Sabah olunca Ömer radiyallahu anh mescide gitmiş, Müslümanların Ebu Bekir'e sıddık beyat etmek üzere toplandıklarını görmüştü. Ebu Bekir radiyallahu minbere çıktığında Ömer radiyallahu kalkarak ondan önce davranıp şahadet getirerek şöyle demişti. Bundan sonra diyorum ki ben dün bir söz söyledim fakat durum hiç de benim dediğim gibi değilmiş. Allah'a yemin ederim size söylemiş olduğum bu sözü ne Kur'an-ı Kerim'de bulabildim ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve söylemiş olduğu sözlerdi. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim her türlü işimizi çekip çevirince kadar yaşayacağını ümit ediyordum. Ancak Allah Resul için sizin yanınızda bulunanlar değil de kendisinin yanında bulunanları seçmiştir. İşte onun Resulünün herkese hidayet yolunu gösterdiği bu kitabı siz de alınız, ona uyunuz, hidayet bulursunuz. Resulullah'ın gösterdiği yolda gidersiniz. İşte Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde bütün sahabe-i kiramın huzurunda açıkça kendisinin ne Allah'ın kitabında ne de Resul'ün sünnetinde bulunmayan bir sözü söylemiş olduğunu, onlarda yer etmeyen bir hükümle hükmetmiş olduğunu ve söylediklerinde hata ettiğini açıkça ilan ediyor ve bildiriyor. İlim adamlarının sahih ve sabit olarak belirttikleri şudur. Müslümanlar Hadeşistan'da ve Arap Yarımadası'nın en uzak bölgelerindeyken, Yüce Allah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha önce emredilmemiş olan bazı emirler nazil oldu. Yani bir grup Müslüman değişik topraklardan gelip Allah Resulü'ne iman etmişler. İslam'la ilgili şeyleri, kavimlerini bildirmişler. Yani uzak diyarlara gitmişler. Onlar uzak diyarlara gittikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a bir takım hükümler nazili oldu. Yeni bir takım hükümler nazili oldu. Onlardan haberdar olamamışlardı. Oruç, sekat daha önce haram olmayan şarap gibi şeylerin haram kılınması, müşriklerin nikah altında tutulamayacağı gibi hususlardı bunlar. E, bu konuda yeni bir hükmün nazil olduğunu bilmeyen kimseler gereğini yapmakta geciktikleri için bunların herhangi birisinin günahkar olmadığında hiçbir şüphe yoktur. Diğer tarafta daha önceki durumun aksine yani bir hükümde nazil olabiliyordu. Yeni bir hükümde nazil olabilir Mesela kıblenin Beytülmaktis'ten çabir doğru çevrilmesi gibi. Bunu haber alamayan kimselerin nesredilmiş olan amele göre hareket ettikleri için günahkar olmadıklarında hiçbir şüphe yoktur. Hişam bin Urve ilginç rivayetlerden birisi bu. Babası Urve'den o da Yahya bin Abdurrahman bin Hatıp'tan Yahya'nın şöyle dediğini rivayet etti. Abdurrahman bin Hatıp vefat ettiğinde köleleri arasında namaz kılan ve oruç tutanların hepsini azat etti. Onun Nubiyeli bir cariyesi de vardı. Bu cariye de namaz kılar, oruç tutardı. Kadın Arap olmadığı için pek bir şey bilmiyordu. Yani dillerinden falan anlamadığını, yabancısı olduğu için pek bir şey bilmiyordu. Ancak onun hamile kalışından şüphelenmişti Abdurrahman bin Hatip. Bu cariye dul bir cariyeydi. Bunun üzerine Yahya veya vefatından önce Abdurrahman'ın kendisi Ömer bin Hattab'ın yanına giderek ona durumu anlattı. Ömer radıyallahu anh cariyeye haberci göndererek ona... Gerçekten hamle mi kaldın diye sordu. Cariye evet. Mer uştan iki dirhem karşılığında iki dirhem karşılığında hamle kaldım. Cevabını verdi. Böylelikle Cariye'nin bu işi basit gördüğü ve gizlemeye gerek duymadığı anlaşıldı. Ömer radıyallahu an yanında Ali bin Ebi talip, Abdül bin Af ve Osman bin Affan, Allah hepsinden razı olsun, onlar bulunuyordu. Ömer radıyallahu an onlara bana fikir verin dedi. Osman radıyallahu an oturuyordu. Bunun üzerine iyi deniye uzandı. Ali ile Abdurrahman radiyallahu anh'a buna had uygulamak, had cezası uygulamak gerekir dediler. Bu sefer Ömer radiyallahu anh, Osman radiyallahu anh'a bana fikir ver deyince, Osman radiyallahu anh, kardeşlerin sana fikir vermiş bulunuyor dedi. Ömer radiyallahu yine bir de sen fikir ver deyince, Osman radiyallahu anh şöyle dedi. Bu cariye ne yaptığını bilmiyormuş gibi yaptığını yüksek sesle söylüyor. Yaptığının ne olduğunu bilmeyen kişi için ise had ceza yoktur diyor. Bu sefer Ömer radıyallahu an, Osman radıyallahu an doğru söyledin. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki hat ancak bilen kimselerin üzerinedir. diyor. Ömer radıyallahu an, Cariye'yi yüz değnek vurulmasını ve dininden bilmesi gereken şeyi sorup öğrenmeyi terk ettiğinden dolayı onu tedib etmek üzere bir yıl sürgüne gönderilmesini emretti. Bu olay bizlere şu gerçekleri vurguluyor. Birincisi, Ömer ile Osman radiyallahu anhüma, Abdurrahman bin Af ile Ali radiyallahu anh'ın da huzurunda, cahil kişinin bilgisizliği doğasıyla mazur olduğuna ve haram olduğunu bilmeksizin işlemiş olduğu suçlardan dolayı ona ceza tereddüt etmeyeceğine ittifak ettiler. İkincisi, Ali ile Abdurrahman bin Af radiyallahu anhuma onun bilgisizliğini göz önünde bulundurmaksızın cariyenin hakkında vermiş oldukları hükümde hata etmişlerdir. Üçüncüsü, Arap olmayan bu kadının bilgisizliği ve anlamak imkanına sahip olmayışı, onun zinanın haram olduğunu idrak etmesine imkan vermeyecek derecede olmasına rağmen, Müslüman olduğuna hüküm verilmiş oluyor. Bu bakımdan namaz kılıp oruç tuttuğu için de azat ediliyor. Sözü geçen bu beş sahabeden hiçbirisi de onun Müslüman olduğundan şüpheye düşmedi ve kimse de şehadet kelimesinin manasını ne boyutlarda anlamış olduğunu bilmek amacıyla da onu imtihan etmedi. Dördüncüsü, bu dört sahabeden hiçbirisi onun zina işlemesi ya da İslam şeriatının hükümlerinden meşhur ve umumi bir hükmü bilmemesi dolayısıyla İslam'dan irtidad ettiğini söylememiştir. ise cahil bilgisizliği dolayısıyla had ile sorumlu değildir. Ancak dininden bilmesi gereken şeyleri sorup öğrenmediği için taziri cezalarla edilebilir, tedip edilebilir. Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde, Minberin üzerinde kadınlara yüksek mehirler vermeyi yasaklayarak bunun içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve hanımların mehirlerinin düşüklüğünü delil olarak gösteriyordu. Fakat sonra bir kadın ona Nisa suresinin 20. ayetindeki ve onlardan birisine mehir olarak bir kantar ağırlığında vermiş bile olsanız ayetini hatırlattıktan sonra Ömer radıyallahu an bu yasaktan vazgeçiyor. Yani Allah'ın kitabına aykırı bir hüküm koyuyor bak. Evet yani demek ki bir kantar ağırlığında bile verebilecek. Bile bile tamam. Verebiliyor ki Ömer radıyallahu an zina etmiş deli bir kadının recim edilmesini emretmişti. Fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın 3 kişiden kalem kaldırılmıştır hadisi. Ee, kendisine ulaşınca recim etmekten vazgeçmiştir. Osman radıyallahu an 6 ay hamilekten sonra doğum yap. Bakın bunlar hep e, şeriat koymadır. Hüküm koymadır bak. Allah'ın indirildiğinden başkasıyla hüküm koyma. Ama e, ilgili delil gelince Ömer radıyallahu an veyahut da diğer e, hüküm makam olanlar bundan dönmüşlerdir. Osman radıyallahu an altı ay hamillikten sonra doğum yapan bir kadının edilmesini emretmişti. Yani 6 ay hamile, altı ayken doğuruyor. E, bu ne anlama gelir? Yani öyle bir şüphe bırakır insan da bu daha önce zina etmiş olabilir diyerek. Ancak Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, ona, Ahkaf suresinin 15. ayetini Annesinin karnında kalması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Ayetiyle Bakara 233'te anneler çocuklarını süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler için tam 2 yıl emzirler buyruklarını bir arada hatırlattıktan sonra 30 ay kaç sene yapıyor? 2,5 i̇ki buçuk. İki buçuk sene yani 2 sene 6 ay 2 senesi süt emzirmek 6 ay hamilelik bu buyrukları bir arada hatırlattıktan sonra Osman radıyallahu kadının rejim edilmesini emretmekten vazgeçmiş ve rejim edilmemesini söylemişti. Ömer bin Hattab radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izin almaksızın başkalarının evine girilemeyeceğine dair hadisini bilmiyordu. Sonunda o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve bu emri benden nasıl gizli kalmış olabilir? Evet benim çarşılarda alışverişle uğraşmam bana bu emri gizli bıraktı demiştir. Ensar Hazreti Osman, Hz. Ali, Talha, Zübeyir ve Hafsa gibi Allah hepsinden razı olsun, muacirlerin ileri gelenlerine ise inzal olmaması halinde olacak cinsel ilişkilerin dolayı gusletmek gerektiğine dair hadis gezi kalmıştı. Yani e, cinsel ilişkiye girip de e, inzal gerçekleşmezse usul gerekmez bunu gösteren hadisler vardı. Fakat daha sonra bundan dolayı, evet nesih geliyor. Sünnet sudan yerleri, evet susudan yani. dolayıdır, hadisinden dolayı onlar öyle amel ediyorlardı. Sünnet yerleri kavuşunca gusül vacib olur. Hadisi gereğince bu nesih ediliyor. Yine müminlerin anneleri olan Ayşe, Ümmü Habibe, İbn Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Musa, Zeyd bin Sabit, Said bin Müseyyep ve Medine fakirlerin ileri gelenleri ve onlar gibi pek çok kimse Ateşin temas etmiş olduğu yiyecekleri dolayısıyla abdest almak hükmünün nesh bilmiyorlardı. Yani ateşte pişenden dolayı abdest almanın vacip olduğu hükmü nesh edilmişti. Bakın bu sabiler ve tabi'nin fakirleri bilmiyorlardı bunu. Kurtubi'nin belirtine göre Müslim'de şu hadis rivayet edilmiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anhadan adam birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun diye sormaz üzerine adam hayır cevabını veriyor. Bu sefer başka bir adam ona gizlice bir şey söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı gizlice ona ne söyledin diye sorunca o da onu satmasını emrettim diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu içmeyi haram kılan aynı şekilde satmayı da haram kıldı. Bu sefer adam kırbasının ağzını açtı ve içindekileri sonuna kadar boşalttı. Burada bir adamın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bilgisi altında elinde haram kılınmış şarap bulundurduğu sabit oluyor. Rasulullah aleyhisselatü ve vesselam bu adamın şarabın haram kılınmış olduğuna dair indirilmiş emri bilmediğini görünce ona ne bir had uygulamıştır ne de bir tazir. Hatta ne elinde şarap bulundurduğu için ve ne de emri bilmediğinden dolayı azarlamamıştır bile. Tabi'in onlardan sonra gelen çeşitli bölgelerdeki fakihlere Ebu Hanife, Süfyan, İbn Ebi Leyla, İbni Curaç, Malik, İbnül Macişun, Osman Elbetti, Evzai, Leys Bin Sa'd, Şafii, Ahmet Bin Hanbel, İbni Hazm, İbni Teymiye ve benzeri fakirlere gelince, bunların ihtilafları sayılamayacak kadar çok ve herkes tarafından bilinen bir durumdur. Onların hepsi de söz birliği halinde şöyle demişlerdir. Eğer elinizde sahih bir hadis varsa benim görüşümü alıp duvara çarpınız. Hadis benim mezhebimdir. Bunu söylemekle onlar şer'i hükümlerin ve emirlerin bazılarını bilmediklerini ifade etmiş oluyorlardı. Hiç şüphesiz onların hepsi de Allah'ın dinde hüküm vermiş olduğu bazı konularda hata etmişlerdir. Şer'i hükümlerin bazılarını bilmeyen bir kişinin akidesi bozuktur, kafirdir, Müslüman değildir şeklindeki sözün kaçınılmaz gereği şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderildiği andan bu yana, yeryüzünde hiç şüphesiz olarak bütün şeriatları bilen, masum zatın dışında Müslüman tek bir kişi bile gelmemiştir. Çünkü onun dışında kalanların hepsi de bu şeriatın hükümlerinden bazılarını, Yüce Allah'ın emirlerinden bir kısmını bilmek imkanına sahip olamamışlardır. Bir kısım emirler ile başkaları arasında, bir kısım şerii hükümler ile diğerleri arasında bilinmeleri gerektiği ve kişinin Müslüman olmasını sağlayacağı noktasından ayrım gözeten bir kimse, gerçekte kendi indinden bir takım sınırlar çizmekte, Allah'ın indirmediği hükümler koymakta, ve bu konuda kendi evasına uymaktadır. Kişinin imanına hüküm vermek için Müslümanların icma ile kabul ettikleri husus sadece bir tanedir. Ve bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve hadisiyle sabit bir delile göre belirlenmiş olup sadece bunu söylenmesi zorunludur. O da Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmek ve onun getirdiklerinin tümüne ve gaybi olarak iman etmektir. Bu şekilde bir şehadet şahitli gelirden şeyin bilindiğini zorunlu olarak gerektirmektedir. Bunun dışında kalan şeylere gelince kişi şayet bunların tümünü bilmeyecek olursa o bilgisizliği duayısıyla mazurdur, kafir de değildir, fasıh da değildir. Şu konuda icma edilmiştir. Yeryüzünün uzak bölgelerinde bulunan ve ancak Yüce Allah'ın adı Muhammed bin Abdillah olan bir Resul gönderdiğini, bu Resul'ün insanları Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve kendisinin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye, kendisine ve getirmiş olduğu şeylere toptan ve gaybi olarak iman etmeye çağırdığını işiten ve bundan başka bir şey kendisine ulaşmamış olan bir kimse, bütün bunları kalbiyle tasdik ederse, diliyle de kelime-i söylerse, sonra da hemen ölürse ve öldüğü zaman Rasulullah'ı tasdik etmeyenin şehadet gelmesini söylemenin hükmünü bilmiyor ve hatta bu konuda kesinlikle düşünmemişse, Yüce Allah'ın insanları öldükten sonra başka bir dünya için yaratacağını, yahut da Yüce Allah'ın melekler yaratmış olduğunu, ya da bundan önce de peygamberler gönderip kitaplar indirmiş olduğunu bilmezse, Allah'ın bir takım şeyleri haram, bir takım şeyleri helal, bir takım şeyleri farz kıldığını, bazı suçlar için cezalar belirlediğini bilmezse, kesin olarak böyle bir kimsenin mümin ve Müslüman olduğu, onun iman ve İslam üzere övüldüğü kesinlikle cennet ehlinden olacağı üzerinde icma edilmiştir. Ve bu konuda hiçbir itilaf yoktur. Tekrar şunu belirtelim ki, Hatadan korunmuş masum, peygamberin dışında yüce sahabilerden, Müslümanların imamlarından ve fakirlerden insanları inzar etmek ve iştihatta bulunmakla görevli olan kimselerden şeriat hükümlerinden herhangi birinde hata bulunmayan tek bir kişi yoktur peygamberin dışında. Bu konuda hatadan korunmak yalnız ve yalnız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahsustur. Bütün insanlar ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim, fıkıh, delilleri incelemek bakımından daha az güce sahiptir. Nasları anlamakta, şer'i hükümleri bu naslardan çıkartmakta hata edebilirler. Onların büyük çoğunluğu ise delilleri inceleyemez, hükmü bilmek için gerekli delilleri nasıl ortaya koyacağını bilemez. Pek çok şer'i hüküm ilgili birbirine zıt gibi görünen sözler arasında denge kuramaz. Buna göre şayet Allah'ın hükmünü bilmek ya da Allah'ın hükmünün dışında bir amele götüren bir hata işlemek, Müslüman bir kişinin niyeti ne kadar doğru olursa ve Allah'ın hükmünü bilmeyi ve ona uymayı ne kadar amaç edinirse edinsin, eğer İslam'dan çıkartıyor ise kesin olarak belirtelim ki masum olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışında hiçbir Müslüman varlığı söz konusu olamaz. Çeşitli hükümler arasındaki hatada fark bulunduğunu söyleyen bir kimse ise delilsiz bir iddia sürmekte ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam şu hadis-i şerifinin umumi manasını daraltmakta, özelleştirmekte, tahsis etmektedir. Ümmetimin hatası, nisyanı unutması ve yapmaya zorlandıkları, ikrah edildikleri şeylerin günahı bağışlanmıştır. Yine hakim iştahat edip hata ederse onun için bir ecir vardır. İştahat edip isabet ederse onun için iki ecir vardır. Böyle delilsiz bir iddiayı ileri süren bir kimse aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin Ahzab suresi 5. ayetindeki şu kavline de e, delilsiz olarak daraltmıştır. Hata etmiş olduğunuz şeylerde sizin için bir vebal yoktur ancak kalplerinizin kasten yapmış oldukları hariç. Nas ile istisna edilmiş olan hususlar elbette ki bu genel hükümlerin dışındadır. Mesela hatayla mümin bir kimseyi öldürenin üzerinden kefaret ve diyet vardır. Ancak bununla birlikte böyle bir kimseden iman sıfatı kalkmaz. Nasların dışına taşıp onları aşan bir kişi ise kendi kendisine haksızlık etmiş, Allah'ın dininde kendi görüşüyle söz söylemiş ve kendi hevasına uymuş olur. Pek çoklarının e, yani cehaletin mazeret olmasıyla ilgili mevzuda e, kafasına takılan önemli sorulardan birisi, acaba akide hususunda da cehalet veya hata mazeret olur mu olmaz mı sorusudur. Ee, bu da kafa kurcalayan hususlardan birisi. Kısaca e, bugün bu konuya da giriş yapalım. Allah izin verirse e, haftaya devam ederiz. Bu konuda sadece delilleri zikretmekle yetinelim. Ee, bir kesim itikat, ibadet, ahkam ya da fetva ile ilgili meselelerden herhangi birisinde kendilerine muhalefet eden bir kimsenin kafir olduğu görüşünü ortaya koyarken... Bir başka kesim sadece itikadi konularda kendilerine muhalefet edenlerin kafir olduğunu ancak ahkam ve ibadet ile ilgili meselelerde kendilerine muhalefet edenlerin kafir ya da fasık olmadığını fakat müştehit olarak hata etse bile mazur görüleceğini ve niyetine göre ecir alacağı görüşünü ortaya koymuştur. Mesela bugün bahsettiğiniz işte et e, müşriklerin kestiği et meselesinde olduğu gibi bu konuda bile mesela İslam fakihleri, İslam alimlerinin değişik ihtilafları vardır. Yani bunu tekvire mahal e, mevzu bahis yapamaz. Diğer bir kesim ise şayet muhalefet ve bilgisizlik yüce Allah'ın sıfatları hakkında ise bu konuda kendilerine muhalefet eden ya da bilgisizliği bulunan kişinin kafir olacağını, bunun dışındaki konularda ise fâsık olacağını söylemişlerdir. Daha başka bir kesim ise Müslüman bir kişinin itikat, ibadet ya da ahkam ile ilgili konularda söyledikleri dolayısıyla tekvir edilemeyeceğini, ona fasık denilemeyeceğini söylemişler. Bu konuda herhangi bir şeyi bilmemesi dolayısıyla da bu sıfatlardan birisiyle nitelenemeyeceğini belirtmişlerdir. Bunlara göre bu konulardan herhangi birisi hakkında iştihad eden birisi hak olarak görününe göre hareket edecek olursa her halükarda ecir kazanır. Şayet iştihadında hakka isabet etmiş ise onun için iki ecir, hata etmiş ise bir ecir vardır. Bu son görüş... İbn-i Leyla, Ebu Hanife, Şafii, Süfyan-ı Sevri, Davud bin Ali ve i̇bn Hazmın, Allah hepsine rahmet eylesin. Onların görüşü olduğu gibi bu tür konularda söz söylediği bilinen bütün sahabelerin de ortak görüşüdür. Bu konuda herhangi bir şekilde onlar arasında itilaf olduğu bilinmemektedir onlar arasında kasti olarak vakti çıkıncaya kadar namaz kılmayı terk eden veyahut zekat ödemeyi terk eden yahut hacı terk eden ya da Ramazan ayında oruç tutmayı terk eden yahut da üç defa had uygulandıktan sonra içki içen kimsenin tekvir edilmesi konusundaki görüş ihtilaflarının dışında kalan meselelerin hiçbirisinde ihtilafa düştükleri bilinmemektedir. Gerçek şudur ki bir kimsenin İslam akidesi üzere olduğu sabit olduktan sonra bu özellik ondan ancak nas ya da icma ile gidebilir iddia ve ile asla gitmez. Buna göre herhangi bir kimseyi Yüce Allah'ın buyruğunu ya da kendisince sayı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne muhalefet edip Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeyi caiz görmedikçe yani muhalefet yeterli değil muhalefeti caiz görmedikçe söylediği herhangi bir söz dolayısıyla tekfir etmemek gerekir. Onun söylemiş olduğu bu sözün din, mezhep ya da fetva ile ilgili olması arasında fark yoktur. Onun delil olarak ele almış olduğu şey, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden icmai ve tevaturi olarak ya da ahad olarak nakledilsin, yine de durum değişmez. Ancak sayıh olduğu kesinlikle kabul edilen icma konusunda muhalefet eden kişi bu genel hükümden müstesnadır. Çünkü böyle bir icma onun delilini zaten apaçık çürütüyor. İcma, muhalefet edenin tekfir edilmesi gereği herkesin ittifakıyla sabit bir şey olarak biliniyor. Bu söylenenlerin de delillerine gelince Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 65. ayetinde şöyle buyurur. Rabbine and olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık konusunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Hiçbir tevle yer bırakmayan bu nası, zahiri manasından başka bir manaya yorumlamaya iten başka bir nas da olmadığı gibi, İman ile ilgili konularda bunu tahsis eden yani anlamını daraltıp özelleştiren başka bir delil de gelmiş değildir. Kim Allah ve Rasulüne muhalif olarak hüküm verilmesini caiz görürse bu ayetin hükmü gereğince ondan imanın gitmesi kesinlikle söz konusudur. Dinde hüküm ise haram veya farz kılmak ya da mutlak olarak mübah, mekruh veya serbest bırakmakla ilgilidir. Allah'a ve Rasulüne muhalefetin itikadi konularda İbadet, ahkam ya da fetva ile ilgili meselelerde caiz görülmesi nazara itibara alınmaz. Yani muhalif hüküm vermeye caiz gördükten sonra ne ile ilgili olduğuna bakılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhalefet etmeyi caiz gören birisi bunu ister akide babında caiz görsün, isterse basit bir mübah, Allah Resulü'nün mübah gördüğü bir şeyi beğenmezlikten gelsin, onu hakir görsün. Bu muhalefet bunu caiz gördükten sonra artık... E onun kesinlikle köfrünü gösterir. Aleyhinde kesin delil bulunmayan ve haktan kendisine ulaşmış ve bu konuda delil belirtilmiş bir konuda Allah'a ve Resulüne muhalefeti kesin olarak caiz gördüğü tespit edilemeyen kişiye gelince yani caiz görüp gördüğünü bilmiyoruz. Ama bir muhalefet var fiili veya sözlü olarak. Böyle bir kimse hakkında kafir olduğuna dair nas olmadığı sürece kafir olmaz. Mesela e, naslarda ne gelmiştir? Namazı terk eden küfre girer. Burada namazı terk etmeyi caiz gördü mü görmedin mi buna bakılmaz. Nas burada o namazın terkini küfür olarak e, tayin ediyor. O takdirde nassın hükmü neyse o kabul edilir. Herhangi bir kimse en uzak bölgelerden birisinde ise ve Peygamber Aleyhisselatü vesamdan söz edildiğini işitse, bu konuda onunla ilgili durumu araştırmayacak olsa ve onu da tasdik etmese böyle bir kimse kafirdir. Yani bir peygamber geldiğini haber alıyor ama hiç oralı olmuyor, araştırmıyor. Bu kimse kafirdir. Herhangi bir kimse Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın resul olduğuna şahit eder de acaba o hayatta mıdır, ölü müdür bilmiyorum. Belki şu anda ölümde bulunan adamdır, belki başkasıdır. O Kureyşli midir yoksa Temimli midir, yoksa Farisi midir onu da bilmiyorum. O Hicaz'da mı Horasan'da mıydı yine bilmiyorum. Gibi şeyler söylese, eğer onun bu söyledikleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve ile ilgili herhangi bir haber ve onun siretini bilme işinden yani bilgisizliğinden kaynaklanıyorsa, onun bu sözünün hiçbir zararı yoktur. Böyle bir kimseye işin hakikatini öğretmek vaciptir. O bunu öğrendikten ve hakkı doğru olarak belledikten sonra inat edecek olursa, o takdirde kafirdir, onun mürtet olduğuna hüküm verilir. Gerekli deliller bildirilmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı inadına, inadında direnen ve onun getirdiğinden dolayı kalbinde herhangi bir sıkıntı duymayan bir kimseyi söylemiş olduğu sözleri ya da bilgisizliği dolayısıyla tekür eden kimseye şöyle deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabul edilmediği ya da bilinmediği takdirde kişiyi İslam'dan çıkartıp küfre sürükleyen, İslam'la ilgili herhangi bir şeyi bildirmemiş olması ve bunu bütün insanlara açıklayıp onların tümünü buna davet etmemiş olması acaba söz konusu mudur? Böyle bir sorunun kaçınılmaz cevabı elbette ki hayır değildir şeklindedir. Böyle bir soruya, evet böyle bir şey söz konusudur diye cevap veren kimse ihtilafsız olarak kafiridir. İsterseniz bu cümleyi tekrar edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabul edilmediği ya da bilinmediği takdirde, yani Allah Resulü'nü kabul etmiyor veya da onu bilmiyor bu takdirde, kişi İslam'dan çıkartıp küfre sürükleyen, İslam'la ilgili herhangi bir şeyi bildirmemiş olması ve bunu bütün insanlara açıklayıp onların tümünü buna davet etmemiş olması acaba söz konusudur. Yani Allah Resulü öyle bir davette bulunmamıştır. Yani bildirdiği zaman kabul ettiği takdirde Müslüman etmediği takdirde kafir olacak. Böyle bir şeyler bildirmiş midir, bildirmemiş midir? Bilmiyorum. Evet, böyle bir şey söz konusudur diye cevap verecek ...veren kimse ihtilatsız olarak kafiriz. Yani böyle bir yükümlülük bırakmamıştır diyecek olursa. Durum kesin olarak böyle olduğuna göre... ...şimdi tekrar soralım. Acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bir kasaba, bir mahalle halkını... ...veyahut yanına gelen hür, köle veya... ...herhangi bir kadının İslam'ını kabul etmek için... ...yani onun Müslümanlığını kabul etmek için... ...evvela kelime-i şehadetin ne anlama geldiğini... ...ilah, rab, ibadet ve din kelimelerinin ne demek olduğunu... ...tevhidin anlamının ne olduğunu... Hangi hususlarda şirke düşüleceğini, rububiyetin anlamının ne olduğunu, Yüce Allah'ın hakimiyetinin bir gereği olarak nasıl bir tavır alınmasının gerektiğini, Yüce Allah'ın kudretinin sınırlarını ve benzeri şeylerin soruna dair tek bir haberi olsun gelmiş midir? Yani birisi kelimeye şehadet getirip Müslüman oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var mıdır ki, ''Dur bakalım sen la ilahe illallah diyorsun ama ilah ne demek, rab ne demek, din ne demek, şirk şudur, e, hakimiyet mevhumu şudur.'' diye. Böyle bir şey yaptığına dair, böyle bir uygulama, Müslüman'ın kabul etmesi için böyle bir uygulama yaptığına dair bir rivayet gelmiş midir? Acaba o iman ettiğini söyleyen kimselere bir işi yapmak kudreti yani istitaat o fiili yapmadan önce midir? Yoksa fiilin yapılmasıyla birlikte midir? Kur'an mahluk mudur? Yüce Allah görücü müdür değil midir? Onun işitmesi, görmesi, hayatı ya da... Benzer nitelikleri var mıdır, istivası, semada oluşu gibi e, kelamcıların fuzuli olarak uğraştıkları ve şeytanların aralarında düşmanlığı ve kini yerleştirmek için soktuğu konuları sorduğu sabit midir? Herhangi bir kimse Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamlar üzerinde gereği gibi durmadan İslam'a girmesine imkan vermediğini ileri sürecek olursa, Yeryüzündeki bütün Müslümanların icma ettiği bir konuyu yalanlamış olur ve hatta yalan söylediğinin farkına bile varmaz. O, ileri sürmüş olduğu bu iddiasıyla aynı zamanda bütün sahabelerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir davranışını gizlemek üzere anlaşmış olduklarını da ileri sürüyor demektir. Yani böyle Allah Resulü'nün böyle bir tavrını sahabeler gizlemekte icma etmişlerdir gibi bir iddia ortaya koymuş gibi olur. Halbuki böyle bir şey tabiat haliyle mümkün değildir. İmkansızdır. Çünkü yeryüzünün en şerefli yüzlerce hatta binlerce insanın yalan söylemeye ve en önemli bir işi gizlemek üzere birbirleriyle anlaşmış olmalarına imkan ve ihtimal yoktur. Üstelik onların bu tür anlaşmaları da hiçbir şekilde bilinmeyecek ve yalanlar da ortaya çıkmayacak şekilde değildir. Bu olamaz. Diğer taraftan böyle bir iddiada bulunmak aynı zamanda sahabileri Allah hepsinden razı olsun küfürle itham etmek demektir. Çünkü bu iddiaya göre onlar onsuz İslam olmayan bir takım şeyleri gizlemek üzere birbirleriyle anlaşmış bulunuyorlar. Anlamına gelir bu. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimseyi böyle bir şeye davet etmemiştir fakat insanın neyin küfre götürdüğü, Kur'an'da ve peygamberin sözlerinde belirtilmiştir derse ona doğru deriz. Doğru söyledin diye cevap verir, verilir. Böylelikle açıkça şu durum ortaya çıkar. Eğer bütün bunlardan herhangi bir şeyi bilmen, bilmemenin küfür olduğu doğru olsaydı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları hür olsun, köle olsun, kadın olsun, cari olsun hiç kimseye açıklamaksızın bırakmazdı. Kim onun bu açıklamayı terk edeceğini caiz görürse, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emredildiği gibi tebliğde bulunmadığını ve onun Müslüman olduğuna hükmedilmesi caiz olmayan kimselerin Müslüman olduklarına hüküm verdiğini söylemiş demek olur. Böyle bir şeyi caiz ve mümkün gören kimse ise sadece bununla bile kafir olur. Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Maniheist ve Dehri olsun, materyalist olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretinden herhangi bir şey bilen bir kişi onun peygamberi olarak gönderildiğinden itibaren oldukça kalabalık insan topluluklarını Allah'a ve getirdiklerine iman etmeye davet ettiğinde şüphe etmez. Yine bunlar kendisine karşı inatla durup çarpışanlara karşı savaştığında bu gibi kimselerin kanlarını dökmeyi, kadınlarını ve çocuklarını esir almayı, Yüce Allah'a yaklaşmak amacıyla onların mallarını almayı, onlardan cizli alarak kendisine boyun eğdirmeyi helal gördüğünde de şüphe etmezler. Diğer taraftan o kendisine iman edenleri kabul ediyor. Onların mallarına, kanlarına, ailelerine, çocuklarına el uzatılmasını haram kılıyor. Böyle bir kimse hakkında İslam hükmüyle hüküm veriyordu. Onların İslam'ına hüküm veriyordu. Bunlar arasında ise bedevi kadınlar, çoban erkek ve kadınlar, çölde yaşamış gençler, yabaniler, zenciler, esir alınıp getirilmiş olanlar, başka yerden getirilmiş zenciler, Bizanslılar, sıradan cahil kimseler, anlayışı zayıf ve kıt kişiler de vardı. Bunlardan olsun başkalarından olsun peygamber onların, peygamber onların hiçbirisine ben senin müslümanlığını, kelime-i şahadetin manasını, rububiyetin, hakimiyetin manalarını, Allah'ın sıfat ve isimlerini, onun kudretlerini ilahir bilmediğin sürece senin müslüman olduğunu da kabul etmiyorum ve senin dininin sahih değildir Böyle bir şey dememiştir. Bütün Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi olmaksızın İslam'ın sahih olamayacağı bir takım şeyleri insanlara açıklamaktan gaflete düşeceğini imkansız kabul etmişler. Böyle bir şeye kesinlikle ihtimal vermemişlerdir. Bütün Müslümanların da toptan böyle bir şeyin gözlerinden kaçması ve ondan söz etmemiş olmaları da mümkün değildir. Diğer taraftan herhangi bir kimse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki insanların her birinin kesin ve sınırları belli olmak üzere la ilahe illallah demek suretiyle bütün bunların hepsini bilmiş olacağını ileri sürerse, yani bu sözü söylemekle o zamandakiler bunlar zaten bilmiş oluyordu diye bir iddia öne sürerse böyle bir kimse doğru olmayan bir iddiada bulunmuş ve sahih olduğuna hiçbir delili bulmayan söz söylemiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sahih haberlere aykırı bir iddia ortaya atmıştır. Ve hissedilen birinden gerçeğe de ters düşmüştür. Çünkü sahih hadislerde, haberlerde sabit olduğuna göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken Necitte, Hicaz'da ve çevrelerindeki bölgelerde bulunan kimselerin tümü saf Arap değillerdi. Onlar arasında sonradan Araplaşmış kimseler, Habeşliler, Bizanslılar, İranlılar ve başka kavimlerden kimseler de vardı. Yine sahih haberlerde sabit olduğuna göre saf Araplar arasında pek çok kimse de ilah, Rab, ibadet, din kelimelerinin manalarını tevhidin kapsamını gereği gibi bilmiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi de bunun böyle olduğunu biliyordu. Yani durumdan haberdardı, farkındaydı. Hatta bu konuda onun huzurunda insanlar hataya ve vehme yanılmaya bile düşmüşlerdir. Daha önce e, bu, bunun örneklerinden çok bahsettik. Zat-ı meselesinde olduğu gibi ya Muaz bin Cebel'in gelip Allah Resulüne secde etmesi gibi. Sayıları on binlere varan bir topluluğa dahil Herkesin anlayış, zeka, bilgi, ayırıcı güçleri, temiz güçleri, idrak kapasiteleri ve derin görüşlerin aynı seviyede olmasına imkan yoktur. Hatta bunlardan çok daha aşağı sayılardaki topluluklar arasında bile kesinlikle ileri zekalılar olduğu gibi aşırı derecede geri zekalılar da vardır. Bunların arasında yer alanlar da vardır. Yani ikisinin arasında orta halliler Bunlar arasında ayrıcı güçleri kuvvetli olanlar olduğu gibi zayıf olanlar ile her ikisinin arasında olanlar da vardır. Geniş ufuklu bilginler, derin kavrayışlı, tecrübeli, bilgili kimseler olduğu gibi idraki az, bilgisiz ve bunlar arasında yer alanlar da bulunur. Bu konuda inatla tartışmayı sürdürmek isteyen kimse görülen gerçeği bütün toplumlardaki, bütün insanlardaki, bütün uluslardaki bütün bölgelerdeki, her taraftaki ve çağlar boyunca görülen gerçeği değiştirmeye boşu boşuna çalışıyor demektir. O halde e, zorunlu ve doğru gerçek şudur. Zikrettiğimiz bütün hususların, bütün husların bilinmemesi, şadet kelimesini söyleyen bir kişiye zarar vermez ve onun Müslümanlığına hüküm vermeyi engellemez. Bakın, bu hangi bakımdan insanların insanlara e, İslam hükmünü vermesi bakımındandır. Yoksa işte Rab, ilah, e, ibadet, din gibi terimleri e, bilmeyen kimsenin Müslümanlığı Allah katında da geçerlidir iddiasında değiliz biz. Biz sadece insanlar arasında kelime-i şahadeti söyleyenin e, işte sen bu şahadeti söylüyorsun ama e, ispatla bakalım sen bunların manasını biliyor musun demeye hakkımız olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz biz burada şimdi. Onun Müslümanını kabul etmek zorundayız. Bu kelime-i şahadeti söyleyerek e, iman ettiğini söyleyenlere biz e, Müslüman damgası hükmü vermekle mükellefiz. Allah kadındaki hükmünü vermiş olmuyoruz biz böyle. Allah kiminin Müslümanını kabul eder, kiminin kabul etmez. Bu bizim bileceğimiz bir şey değil. Alim, Allah'ın inzarlarını, sakındırmalarını, insanlara ulaştırmakla görevli olan kesime farz olan ise, bilmesi gereken şeyleri bilmeyen, kendisinin ihtiyaç duyduğu ilmi öğrenmemiş bulunan bilgisiz kimselere, Dinde de gerekli bilgiyi kazandırmaktır. Ta ki bu cahil kimseler şirkin ve sapıklığın uçurumlarına yuvarlanmasınlar. İhtiyaçtan ve gereğinden fazla olan bilgilere gelince bunlar kelamın fazlalıklarıdır, fuzuli kelamlardır. Bunları şeytan, müminler arasında düşmanlı ve kini yerleştirmek, onların saflarını bölmek, topluluklarını, birliklerini dağıtmak için alevlendirdiği tartışmalardır. Bu gibi konulardan başkalarının, Başkaları söz açmadıkça, onlara dalmadıkça söz açmamak gerekir. Ancak başkaları bu konulara dalacak olursa, işte o takdirde o konu hakkında gerçek açığa çıkartılır ve bunun için de Kur'an ve sünnet, sünnetten delillerle hareket edilir. Çünkü Allah Azze ve Celle, Maide Suresinin 8. ayetinde ''Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.'' buyurmuştur. Hakkın izahı ve apaçık delilin ortaya konulmasından sonra inat etmeye devam eden kişi ise... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğini ve onun vermiş olduğu hükmü kabul etmediği için kafirdir. İleri sürmüş olduğumuz bu delili gerçekten iyiden iyiye incelememiz ve üzerinde durmamız gerekir. Bizler onu gereğince açıklayamasak bile o her şeyden önce Rasulullah sallallahu aleyhi ve davranışı esas alınarak ortaya konulmuş bir delildir. Diğer taraftan onun sözlü buyrukları öyle bir noktadadır ki hadisleri, Müslüman olsun gayrimüslim olsun, onun sözlerinin şeriatı açıklayıcı ve uyulmazı gerekli bir şeri hüküm durumunda olduğunda iki kişinin bile ihtilafı yoktur. Bu delil bizlere istisna sözcüsü olarak herkesin herkese naklede gelmiş olduğu bir delildir ki böyle bir delil tevatürün en kuvvetli şekli ve icma şekillerinin en açık ve belli olanıdır. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberliğinden ve onun getirmiş olduğu şeylerden ya da davranışlardan ne biliyorsak Yüce sabiler kanalıyla biliyoruz. Bu kanalla gelenler arasında en sağlam, subutu en kesin ve her türlü şübeden en uzak olan hususlar onların tümünün icma ettiği ve onlar bize kadar nesilden nesile ve bütün nesillerin bütün nesillerden nakledip aktara geldiği şeylerdir. Bizler Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir harfinin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkmış herhangi bir harfin sıhhatine ancak sahabilerin tarikiyle geldiği, onların bu konu üzerinde icma ettikleri yahut da onlardan bize nesil bize kadar nesiller boyunca herkesin herkesten naklettiği suretle bildiğimiz için inanıyoruz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan gelen ve sahabelerin icmağına konu olup onlardan bize kadar aktarılan herhangi bir haberde şüphelenmeyi bir kimse caiz görse böyle bir kimse aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Resul olarak gönderilmiş olduğuna dair doğru delilde kendinden çürütmüş olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in izah etmiş olduğu her şeyi Allah Resulünün ağzından çıkan Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin baştan şimdiye kadar en ufak bir değişikliğe uğramadığına dair olan delilini de kendiliğinden yıkmış olur. Yani bu mütevatir, sahih, sabit hadislerin ulaştığından şüphe eden kimse Kur'an'dan da şüphe etmiş olur. Resulullah Aleyhisselatü gelen sahip bir rivayette şöyle anlatılır. Hiç hayır işlememiş bir adam. Ölümü yaklaştığı sırada yakınlarına şöyle vasiyette bulunur. Öldüğümde cesedimi yakın. Daha sonra oldukça rüzgarlı bir günde küllerimin yarısını denizde, öbür yarısını karada savurun. Vallahi şayet Yüce Allah beni buna rağmen ele geçirecek olursa Öyle bir azaplandıracak ki, yaratıklar arasında hiç kimsenin azabına benzemeyecektir. Muhakkak Yüce Allah onun külünü bir araya getirerek onu diriltip şöyle sordu. Seni böyle yapmaya iten sebep nedir? O kişi senden olan korkumdur ey Rabbim diye cevap verince Yüce Allah bu söz Dolayısıyla onu bağışladı. Hadiste söz edilen insan, ölünce kadar aziz ve celil olan Allah'ın külünü bir araya getirip kendisini diriltebileceğini bilmiyordu. Yüce Allah da sadece varlığını kabul ettiği, kendisinden korktuğu ve bilgisizliği dolayısıyla onu bağışlamıştır, mağfiret etmiştir. Buna göre kesin olarak şu ortaya çıkmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin kudretini bilmeyen kişi bu cehaleti dolayısıyla mazurdur. Kafir değildir, müşrik de değildir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Nisa 48'de. Muhakkak Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Fakat bunun dışında kalan günahları diledi kimseye mağfiret eder. Bazıları bu delilin dışına çıkmak isteyerek şöyle demiştir. Burada sözü geçen eğer beni ele geçirmeye kadir olursa anlamındaki ifadeye çünkü Allah benim rızkımı daratmış bulunuyor anlamını vermişler ve yüce Allah'ın ama buna karşılık payını ölçüyle vererek onu sınadığında yani Fecir suresi 16. ayetini e, delil göstermişlerdir. Ancak böyle bir tevil delilsiz olduğu için batıldır, geçersizdir. Şayet böyle bir tevil doğru olsaydı bu adamın kendisinin yakılarak külünün savrulmasını emretmesinin bir anlamı olmazdı. Şüphe olmayan husus şudur ki bu adam Allah'ın azabından kurtulmak için böyle bir emri vermiştir. Çünkü o böyle bir şey yapıldığı takdirde Yüce Allah'ın külünü bir araya getirip diritemeyeceği vehmine kapılmış görünüyor. Diğer bir delil e, bu daha açıktır. E, Maide suresi 112-113. ayetleri. Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa Rabbim bize gökten bir, sur, bir sofra indirebilir mi demişlerdi de o ''İnananlarsanız, iman edenlerseniz Allah'ın kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmaktan sakının.'' demişti. Onlar, ''Ondan yemeyi kalplerimizin kesin kanaat getirmesi, senin bize doğru söylediğini bilmek ve ona şahit olmak için istiyoruz.'' dediler. İşte Yüce Allah'ın kendilerinden övgüyle söz etmiş olduğu havariler, bilgisiz bir şekilde İsa Aleyhisselam'a ''Senin Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi?'' diye soruyorlar. Fakat bu soru onların imanlarını iptal etmiyor. Bazı kimseler bu delilin bağlayıcılığından kurtulmak amacıyla ayet-i kerimede bir başka kıraat söz konusu olup buna göre sen Rabbinden öyle bir şey isteyecek olursan bu duanı kabul eder mi anlamında olmak üzere farklı bir şekilde okunmaktadır derler. İleri sürdükleri bu farklı kıraat şeklinin sahih olduğunu kabul etmekle birlikte, uyulması gereken usul, kaydenin şu şekilde olduğunu hatırlatırız. Şayet bir ayetin birden fazla kıraat şekli varsa, üzerimize düşen, sahih ve sabit olan bütün kıraatlara mana itibariyle geçerlilik kazandırmak ve her bir kıraatın delalet ettiği manayı delil olarak kabul ederek öyle görmektir. Çünkü bütün bu kıraat şekilleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olduklarına göre, Hepsi de Yüce Allah tarafından vahyedilmiş Kur'an durumundadır. Kur'an'ın bir kısmı ise bir başka kısmını daha evla ve üstün görülemez. Diğer taraftan kıraatlerden birini alıp diğerini veya diğerlerini almayarak okuyuşlardan almadıklarımızı iptal etmek Kur'an'ın bir kısmını da iptal etmek demektir. İlk kıraat şeklimiz ittifakla sahih olduğuna ve şu anda elde bulunan musaflarda yazılı olan şekil o olduğuna göre bu kıraatin gereği neyse onu almak ve manasını davet ettiği şeye itibar etmek elbette ki gerekir. Diğer başka kimseler ise bu sorunun bizzat havarilerden değil de havarilerle birlikte olan başka kimseler tarafından sorulduğu zehabına kapılmışlardır. Ancak böyle bir görüşü iptal edip çürütmek için... Yüce Allah'ın ayet-i kerimede bu sorunun bizzat havariler tarafından sormuş olduğunu belirtmiş olmasını hatırlatmak gerektir, yeterlidir. Çünkü Allah hani havariler şöyle şöyle demişti diye buyurmaktadır. Diğer bir delil Buhari'nin Enes radıyallahu anh'ten şu rivayet. Rabia yani Enes bin Malik'in havası bu. Ensardan bir cariyenin ön dişlerinden birisini kırmıştı. Onun sahipleri kısas yapılmasını isteyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve yanına geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve de kısas yapılmasını emredince Enes bin Malkin amcası olan Enes bin Nadir şöyle dedi. Hayır Allah'a yemin ederim ki bunun dişi kırılmayacaktır ey Allah'ın Resulü. Fakat bu sefer Resulullah aleyhisselatü vesselam ey Enes yani Enes bin Nadir'a diyor Allah kısas yapılmasını emretmiş bulunuyor dedi. Ancak daha sonra kısas sahipleri razı olarak diyet verilmesini kabul edince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın kulları arasında öyle bir takım kimseler vardır ki bunlar Allah adına yemin ettikleri zaman Allah da onların yeminlerini bozmadan aynen yeminlerinin gereğini yerine getirir. Yani Enes bin Nadr'ın yemin ettiği gibi gerçekleşiyor kıssa. Kısa. Allah Resulullah Aleyhisselatü kısas emrediyor albuki. İşte Enes bin Nadr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vermiş olduğu bir hükme bilgisiz bir şekilde itiraz ediyor. Ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, onun bilmediği hususu hatırlatmaktan öteye gitmiyor. Diğer bir delil Allah azze ve celle Araf suresi 138. ayetinde buyuruyor. Derken İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putlarının önünde tapınan bir kavme rastladılar ve ''Ey Musa! Onların nasıl tanrıları varsa, ilahları varsa sen de bize bir ilah edinsene.'' dediler. Musa Aleyhisselam onlara ''Siz cidden ne kadar cahillik eden bir kavimsiniz.'' dedi. İşte Musa Aleyhisselam'ın kavmi Yüce Allah'ı gereği gibi tanımaktan uzak kalmış ve onu eşten, benzerden tenzih edilmesi gerektiğini bilememişlerdir. Onların bu konudaki bilgisizliklerini söyleyen bizler değiliz. Bizzat Musa Aleyhisselam onlara bunu söylemiştir. Sizler cidden cahillik eden bir kavimsiniz. Evet. Tefsirlerde, i̇bn Kesir'in tefsirinde, Kurtubi'de, Şatib'in el-i itisamında şöyle bir hadis nakledilir. Arapların bilgisiz olanları, Resulullah sallallahu aleyhi ve e, şunların kılıçlarını astıkları bir yerleri olduğu gibi... ''Sen de bize öyle bir şey yap, bize de bir zatı envat edin.'' dediklerinde Resulullah ve Vesselam onlara şöyle demişti. ''Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki sizin bu söylediğiniz kavminin Musa'ya ''Sen onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah edin.'' dediklerinin benzeridir. Musa da onlara ''Muhakkak sizler cahillik eden bir kavimsiniz.'' diye cevap vermişti. Gerçek şu ki bu geçmiştekilerin izledikleri bir yoldur. Sizden öncekilerin yollarını adım adım takip edeceksiniz.'' Bakın bu olay halbuki Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan bir husus. Hani diyorlar ya ilme ulaşma imkanı varken ulaşmayan asla mazur olmaz. Bakın burada e, Kur'an, Kur'an'ı bilen sahabiler daha önce ayette e, ifade edilmiş bir hususta hata ediyorlar. muhalefet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve İslam'a girişlerini kabul ettiği bu kişilerin Tümü tek tek uluhiyetin, rububiyetin ve tevhidin bütün anlamlarını tam manasıyla biliyordu şeklindeki iddiayı işte bu rivayet bile çürütmeye yeter. Bu delilde bir önceki delil gibi bilgisiz olan bir kimsenin delilden haberdar oluncaya kadar bilgisizliği duasıyla mazur olacağını belirtmektedir. Ahmet bin Hanbel ve Taberi, Allah onlardan razı olsun, Ebu Musa el-Eşer radiyallahu şöyle dediğini rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaparak şöyle dedi: Ey insanlar, sizler bu şirkten alabildiğinle sakınınız. Çünkü muhakkak ki o karıncanın yürüyüşünden bile daha gizlidir. Yüce Allah'ın söylemesini dilediği bir kişi kalkıp ona şöyle dedi: Peki bu karıncanın yürüyüşünden daha gizli olduğuna göre biz ondan nasıl sakınacağız? Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: Allah'ım bizler sana bildiğimiz bir şey bilerek şirk koşmaktan sığınırız. Bilmediğimizden dolayı da senin mağfiretini dileriz. Yani böyle e, dersiniz, buyuruyor. Gördüğümüz gibi Resulullah Aleyhissatü vesselam bizlere şirkin birisi bizim tarafımızdan bilinen, diğer de gizli kalmak üzere, gizli kalan olmak üzere iki çeşit olduğunu öğretmek ve bizleri e, bilmediğimiz ve düşme ihtimalimiz bulunduğu şirkten duayı Allah'tan bağışlanma dilememizi emretmiştir. Kesinlikle biliyoruz ki Rasul Aliye'ye bizlere ancak yüce Allah'ın mağfiret edeceğini belirttiği şeylerin mağfiret edilmesini istenebileceğini emreder. Böyle olmayanları ise emretmez. Dolayısıyla kişinin bilemeyeceği bu şirk çeşidi yüce Allah'ın muhakkak Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmez fakat bunun dışında kalanları diledi kimse için mağfiret eder buyruğunda kasdelen şirk değildir. Yani düşünün bir kimse Bilmediği bir takım şirkleri işliyor ve onun üzerine ölüyor. Ama bu kimse ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi. Ya Rabbi bilmediğim şirklerden dolayı beni bağışla diyor. Fakat bilmediği şirkleri de işlemeye devam ediyor. Çünkü bilmiyor. Bu adam bu hal üzere ölüyor. Demek ki bu Allah'ın bağışlamayacağını söylediği şirklerden değil. Çünkü bilmiyor. Ve yine aynı şekilde... Bu şeriatın, müşrik olarak nitelendirdiği kimselerin şirki de değildir. Yine bundan cahil kişinin bilgisiz dolayısıyla mazur olduğu sayı olarak anlaşılmaktadır. Çünkü ümmet ittifakla ve ihtilafsız olarak şunu kabul etmiştir. Şirkin herhangi bir türünün, eğer kişi şirk olduğunu açıkça görür ve bilecek olursa, bu konuda ona herhangi bir gizliğin varlığı söz konusu değil, bilakis gereği gibi biliyor ise, o takdirde böyle bir şirke düşecek ve işleyecek olursa o kişi kafirdir, müşriktir ve daha önce de Müslüman ise mürted olduğuna hüküm verilir. Yani bilmek ve bile bile işlemek kaydıyla. İmam Şafi Allah rahmet eylesin bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mümin olup olmadıklarını denediği kimseler konusundaki sünnetine dair bir hadis rivayet etmiştir. Aynı zamanda bu hadisi İmam Malik Muhatta'da, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'de rivayet etmişlerdir. Hadis şöyle... Muaviye bin Hakem Es Sülemi radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir cariye ile birlikte gidip şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü benim bir köle azat etmem gerekiyor. Bunu azat edeyim mi? Resulullah aleyhisselatü ve vesselam ona şöyle dedi. Allah nerededir? Cariye göktedir deyince bu sever ona ben kimim diye sordu. Cariye de sen Allah'ın Resulüsün dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü ve vesselam onu azat edebilirsin diye buyurdu. Ee, yine ihtilafsız ve kesin delillerden birisi şöyle. Ümmet ihtilafsız olarak şunun üzerine icma etmişlerdir. Eğer herhangi bir kimse Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini kasti olarak ve bu ayetin musaflarda bu şekilde olmadığını bile bile değiştirecek olursa yahut da ondan bir kelime kaldırırsa ya da bir kelimeyi kasti olarak eklerse bütün ümmetin icmayla bu kişi kafirdir. Diğer taraftan Kur'an okuyan birinin hata ile bazen bir kelime ilave ettiğini, bazen de bir kelime eksik okuduğunu görürüz. Hakkı açıkça bilmeden önce karşısına çıkacak kişiyle öyle olduğu kanaatıyla tartışıp mücadele etmesi halinde bile bu kişinin ümmetin hiçbir haline göre kafir sayılmadığını, fasık veya günahkar olarak da kabul edilmediğini biliyoruz. Şayet bu şahıs Musaflara vakıf olur. Yahut da söylediği delil olan Kur'an okuyucularından birisi ona yanlış olduğunu belirtecek olursa, buna rağmen yine iddiasında ısrar ederse, o zaman Allah katında kesinlikle kafir olur. Evet, dediğimiz gibi bu konuda sadece delilleri zikretmekle yetindik. Allah Azze ve Celle izin verirse bu konu etrafında biraz daha devam edeceğiz ki iyice bu meseleler pekişsin. Ondan sonra inşallah daha başka programlara geçeriz Allah izin verirse. Evet. Konuyla ilgili olarak e, soru sormak isteyen? Bu Kalele ayeti. Kelale. Kelale. Evet. O ayet hangisi? E, mealden şeyden baktığın zaman mirasla ilgili zaten birkaç tane ayet var bu konularla ilgili. E, tam olarak numarasını ben de bilmiyorum. Mealinin sonunda araştırarak bulunabilir yani mirasla ilgili şeyler. Evet. Hangi ayet Evet. Bunun hocam o. <gülüyor> Açtım dedim dedim. Sadece kelimeden ke ke çıkarttım dedim Evet. Evet. Unuttum <gülüyor> Ya bu akşam namazını cem etmek. Şimdi gidince yası namazını mı kılıyoruz? Önce akşam, sonra arkasından yasayı. Öyle yani akşamla yasayı, Cem'i cem takdir yaptığın zaman öyle. Cem'i takdim yaptığın zamanla ilgili aynı. Önce akşam Tabii. kılıyoruz. Tabii, Hangi, hangisinin vakti önce geliyorsa önce o kılıyoruz. Sünnetle yaşıyoruz mu? Kılıyoruz mu? Cem ettiğinde kılmıyoruz. Kılmıyoruz. Ben de yası kılıyordum, akşamı kılıyordum. En sonu bitiri kılıyordum. Hmm. Anlasın abi de ne var bir şey daha var diyor. Bize ben para buldum, ben film diye soruyorum. Ee, ona sahibi bilmiyorsa bir sene ilan edeceksiniz hocam. Yapma hocam nereden ilan ciltli? <gülüyor> i̇lan eden yerlere verebilirsiniz. Mesela belediye hoparlörü bu vazifeyi görüyor. Bir sene sonra buna iade etti de bu işi diğerine veremez ki orada duruyor onlar herhalde hallediyor. Öyle değil mi? Oraya bilgi de bırakabilir. Para Ama para şimdi şey. sonuçta zaten e, mesuliyeti atmış oluyor. Hı. Çünkü bu parayı kendi kullanmayacak bir sene sonra da. Tamam. Tasatuk edecek. İşte orası da tasatuk edecek. Yani. E, orasını Hı. edip etmeyince artık Hı. onlara atılıyor top. Yani, <gülüyor> Mesuliyet onlara ait. Hocamız direkt bir şey varsa. Mesela, yani bulunduğu yerde ha, ilan edebilir. İlan etti mesela. Çıkmadı. Bir, bir ay, iki ay. Lukata diyor. Bir sene, ya, bir sene diyor bir sene diyor. Bir sene. Vukata yani bu buluntular ateştir diyor. Yani evet. e, aslında ümmetin bu konularda da bilinçli olması lazım. Mesela birisi bu meseleyi basit görerek benim diyebilir, alabilir. Evet. Burada mesuliyet ona yıkılıyor bu sefer. Veyahut da dediğin gibi ilan eden şahslara verdiğin zaman onlar e, bunu cebellezi yaparsa o zaman mesuliyet onlara. Vukata ateşten bir parçadır diyor. ya belediye götürüp geyin o zaman. Sen bunlarla başını belaya. Uzardı bir sefer duyulmazdı zaten? <gülüyor> bir iki sefer veya bir sefer arada. Şimdi e, böyle bir muhitte e, aslında duyulması lazım da çünkü belediyenin ilanını herkes istemiyor. Yani e, dinin hükümlerinde ne hikmetler var. Belediye ilanı bir hoparlörü bile olsa, bakın şimdi çubuğun her tarafında. Ama düşünün adam yüklü bir parayı cüzdanını cebinde düşürüyor. E, Ankara'ya gidiyor. Üç ay gelmiyor bu adam. Sen bir ay ilan et. Bak kurtarmıyor. <gülüyor> Ama bir sene ilan ettikten sonra bir sene sormamış bu adam. İşte evet bak. O zaman belediyeye verirken de biz sene ilan edin bu hediye. Ee, şimdi şey şimdi belediye... Belediye, da, doğru, <gülüyor> onlar yapmıyor bu işi. Yani bir sene yapmazlar kesin olarak. Ee, kendinizin yapma imkanı varsa, mesela... E, bulduğun, ...bulduğunuz yerdeki camide ilan etmek gibi... Bakın, Böyle, parkta, parkta mı? Evet. <gülüyor> Mürtüler söyle, bütün camilerde <gülüyor> Değil <Ozfula> Neyse siz Ozan topu belediyeye atın artık. <gülüyor> bildikleri gibi yatsınlar. <gülüyor> başka bir soru yoksa kapatayım. Subhaneke Allahümme ve behemdik ve eşveden la ilahe illa ente ve estağfurke ve